İnşallah o bilgiyi tamamlayalım. Ondan sonra ticarete giriş yapacağız efendim. Ticaretten yolumuza devam edelim. Şimdi kocası ölen bir kadının iddeti sırasında ihtad beklemesi, ihtad devam ettirmesi, ihtad kelimesi bir farizadır, bir vecibedir, beklemek zorundadır. İhtat ne demek? Bir nevi yas demektir. Yas da aynı bağlantılıdır. Biraz sonra söyleyeceğim. Yani neler bu çerçevede sayılır, neyin içerisinde bu yeri alır diye. Bunda ittifak vardır. Ancak boşanan kadında ihtat, bunun adı böyle ha ile ihtat bekler mi? İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh boşanan kadının ihtat beklemesine ihtiyaç yoktur der. Bu vefattadır yoksa boşanmada değildir der. Ama Hanefi mezhebinde boşanan kadının da ihtiadında fayda vardır. Dolayısıyla boşanan katta kadın da Hanefi mezhebine göre ihtiad bekler. Yine Hanefilerde de artık biliyoruz ric'i talakla boşanan kadın ihtiad beklemez. Hanefilerde de ric'i talakta ihtiad yoktur. İhtaat ne demektir esasen? Yas dedik ama içerisinde bunun yasla ilgili bir mana da vardır. Ne demektir? Süslenmeyi, zinetlenmeyi terk etmek. Düğün dernek gibi neşe ifade eden yerlere gitmemek. Bütün bunlar ihtaat çerçevesi içerisinde yerini alır. Talakı rüc'i'de ise ihtaat beklenmez. Neden beklenmez veya ihtaat yapılmaz. Niçin? Çünkü talakı rüc'i ile evlenen bir kadın kocasıyla yeniden evliliği arzu ediyorsa evlenmenin yollarını arar. Yani yuvayı yeniden kurtarmanın, yeniden korumanın, bağları yeniden bir araya getirmenin yol ve imkanlarını arar. Bir nevi yani dedik ya bu iddet süresi içerisinde evliliğini bir muhasebeden geçirir. Geçirdikten sonra veya o devrenin içerisinde ben aslında öfkeyle hareket ettim. Öyle hareket etmeseydim, tabii karşıdakının da mutlaka hatalar vardır. Böyle şeyde hata tek taraflı değildir. Ama doğru olan bir şey var. Herkesin kendi hatasını muhasebe etmesidir. Sadece bu evlilik hayatında değil, genel hayatta inanın ki böyledir. Millet olarak dahi böyledir. Bir kardeşimiz vardı. Ben onu yine tanıdığınız bir insanın tarihte son devir tarihini en iyi bilenlerden birisinin sohbetine götürdüm. Bu kardeşimiz de ürdünlü ve yakın tarih üzerine ihtisas yapan bir kardeşimiz. Onun ağzından dinlesin, onunla da irtibat tanıştırıp, irtibat kurdurmak istedim. Konuşmalardan gerisin geri döndükten sonra nasıl buldun diye sordum. Çok bilgili, bilgi birikimde güzel ama ırkçı dedi. Ben de tanıyorum, ırkçı değil. Ama bazı şeyleri, vurgulara o manaya gelebiliyor, ırkçı değil. Bunu anlatmaya çalıştım, yok dedi, siz anlamıyorsunuz, ırkçı. <gülüyor> Hissetmiyorsunuz, ben hissettim diyor. Şimdi ben onu yıllar sonra anladım. O zaman Türkiye'deydik. Bizim hayat şartlarımızın içerisinde konuşuyorduk. Yurt dışına çıkınca ben de onun Türkiye'deki durumuna düşünce o zaman anladım. Şimdi konferansçı düşünün. Konferans veriyor. Arapların Endülüs fethi. Arapların Kuzey Afrika fethi. Arapların aynı Cihalut zaferi. Bilmem ne, niye İslam'ın değil, niye Müslümanların değil de niye Arapların? İnsana batıyor. Ama aynı şeyi biz de yapıyoruz. Türklerin İstanbul'u fethi. Niye Müslümanların değil? Bunu şimdi Arap kulağıyla dinle. Niye Avrupa'yı, İslam'ın Viyana'ya kadar gidişi, İslam'ın Bosna'ya kadar gidişi değil de Türklerin gidişi? Adamcağız haklıymış. Biz de haklı olsak da haklıymış. Konuşan kendi kulağı alışık olduğu için kendi dünyasında bunu tekrar ediyor. Bizimki de onların kadar belki o manaya kullanmıyor. Bizim kulağımız böyle alışmış bunu yadırgamıyor. Dilimiz de alışmış söylerken yadırgamıyor. Ama alışmayan bir kulak aynı şeyi dinleyince yadırgıyor. Şimdi bazen karşımızdaki insanı dolayısıyla şöyle bir şey daha var. Biz mi? karşılaştığımız zaman, misal olarak söylüyorum, bir Mısır'la karşılaştığımız zaman Mısır'ı kötülüyoruz. Mısır'da şunlar yapılıyor, şöyle yapıldı, bilmem ne yapıldı, şöyle yapıldı. Niye işte Araplar şöyle düşünüyor, şöyle niye Pakistanlılar şöyle düşünüyor? Çok doğru değilmiş, onu da yurt dışında öğrendim. Bir milletin kendi kusurlarını söylemesi, yapmayalım diye onun üzerinden yürümesi, karşı milletin kusurlarını söyleyerek onun üzerinden fikir yürütmesinden daha hayırlıdır. O zaman diyorsun ki elhamdülillah bir kardeşimiz kendi sıkıntılarının kusurlarını biliyor ve bunu tamir için çalışıyor hissesizde uyanıyor. Şimdi o beni tenkit edince niye Türkler böyle böyle düşünce sanki sizinkiler çok damı gidiyor. İnsanın aklına öyle geliyor bir otobüse bindik Pakistanlar aralarında Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşurken de kafasını gözünü doğrusu yarıyorlar. Arapların bir tanesi de ona takılıyor diyerek keser tel luga diyor. Lugatın kafasını kırdın demek. yardım ne Kırdın demek. Ben de hemen takıldım. Siz keserken bir şey olmuyor dedim. Kırarken bir şey olmuyor. Biz ne zaman lugatı parçalıyoruz, kesiyoruz dedi. O zaman söyleyin bana dedim. Araplar innena demiyorlar. Çok defa andina diyorlar. Dedim innena kelimesi nasıl andina oluyor? Bana onu bir anlatın. Ebi demiyor. Baba demek normalde ebuye diyor. Ebi kelimesi nasıl dedim? Ebuya ahi kelimesi ehuyye yakti, ya uhti demek yani yakti nasıl oluyor dedim onları bana anlatın başladılar gülmeye hepsi biliyor paksiyonlar onlar da gülüyor ya onlar şive şive diyorlar dedim size gelince şive oluyor onlara gelince lugatın kafasını gözünü yarmak oluyor şimdi bizde de var aynı şeylerse şey. ama böyle bir şey karşı seni tenkit ederken senin de damarın kalkıyor onu tenkit etmeye kalkıyorsun bu hayatın içerisinde 3 üç, üç aşağı 5 yukarı her diliminde var sen kendine bak diyesi geliyor insanın Aynı şey aile hayatının içinde de var. Bir insan kendini muhasebe ederse daha doğru bir davranış olur. Erkekler de kendini muhasebe ederse daha iyi davranış olur. Özellikle bu devrede yapılması gereken doğrusu buydu. Ben şöyle davranmak yerine şöyle şöyle davransaydım bu yuva devam ederdi. O da belki böyle demezdi veyahut da o şekilde düşünmekte elbette ki fayda var. Bu düşünme devresinin içerisinde mesela de Kadının bu tenkit edilen, kendinde kusur kabul ettiği şeyleri yapmaması, doğru olan şeyleri yapması, giyimine, kuşamına daha iyi dikkat etmesi daha doğrudur. Yuvanın devamını istiyorsa. Bu da ihtada muhaliftir. İhtad demek, yani yasa uygun bir giyinim tarzı demektir. Halbuki talak-ı öyle istenmiyor. Öbür türlü isteniyor. Demek ki talak-ı ricide ihtad yoktur diyoruz onun için. Şimdi boşanmalarda tabii boşanmalarda yani koku sürünme gibi yani böyle cicili bir elbiseler gibi e, bu bir şeyler işte e, sürme sürme gibi makyaj demeyelim şimdi şu olarak ve benzeri e, ziynet takma gibi ve benzeri şeylerin terk edilme halidir bir nevi nedir? İhtihat kelimesi. Şimdi Bunlar da yani insanlar, pekala bir insan evinden çokça çıkmamalı. Zaruri ihtiyaç varsa ancak bu ihtiyaçları için çıkmalı. Anne babanın yanına hepten gidemez değil, gidebilir. Ama demin tekrar ediyorum, felanın nişanı varmış, felanın düğünü varmış. Ciceli bir cili elbiselere giyerek oraya gitme bu nevi toplantılara katılması doğru değildir. Bu boşanan kadın için eğer hem yuvanın devamı açısından eğer yuva devam etmeyi arzu ediyorsa sıkıntılıdır. Hem de cemiyet açısından sıkıntılıdır. Yani ne demek? Yani bir kadın diyelim ki boşandı, hele de kocası öldü. yani 10 gün sonra giyindi, süslendi, püslendi, nişana gitti. Bu farklı değerlendirilir. Kadının kendi olgunluğuna da bu zarar verir. Onun için yani bu bu çerçevedeki düğün dernek ifade eden yerlere süslenip püslenerek ve benzeri çiçeli elbiseler giyerek ziynetler takarak gitmesi doğru değildir. Bu iddet süresince böyle devam etmelidir. E, vefat süresinde de 4 ay 10 gün böyle devam etmelidir. Ancak vefat eden kadının nefakası artık kocasının üzerine değildir. Neden? Kocası vefat etmiştir. Kalan malı da artık mirastır. Anlaşıldı. Bu yüzden Kocası vefat eden bir kadın kendi ihtiyaçları kendi nafakası için çıkabilir, irtibat kurabilir. Ama boşanmada bir kadının iddet süresince nafakası kocasının üzerinedir. Koca eğer bunu vermiyorsa evet gidebilir. Temin etmeyebilir ve kocası vermiyorsa günahkardır. Bundan dolayı vebel kazanır. Ama kocası kalacağı yeri nafakalarını temin ediyorsa doğru olan bir kadın doğru olan böyle bir kadının bulunduğu yerden zaruret olmadıkça dışarı çıkmamasıdır, iddetini beklemesidir. Bu aynı zamanda maazallah başkalarıyla irtibat kurduğu vehmini de veya işte hamile ise çocuğunun işte bir önceki kocadan boşandığı insandan olma ihtimalinin güçlenmesine, başkasından olma ihtimalinin düşmesine ve benzeri sebep olur. Tekrar ediyorum bu kadının iffeti içinde aynı zamanda Evliliğin devamı içinde, muhasebesi içinde, karşıdaki insanların gözünde değerinin yükselmesi içinde, e, olgunluğunun korunması içinde lüzumludur. Doğru bir tavır almış olur. Bunun dışında tabii küçüklerin ihtadı nasıldır, işte ümmü velet olanların ihtadı nasıldır gibi ek bilgiler var. E, buna e, derinliğine girmiyoruz. Sadece bir şey daha diyerek buna son veriyorum. Bir de nedir? Böyle kadınlar sefere uzun yolculuklara çıkmamalıdırlar. Hatta yani bu durumdaki bir kadın hacca veya umreye gitmesi de çok doğru bulunmamıştır. Yolda giderken bile kocasının vefat eh haberini alan insan ne olur? E, gerisin geri evine yakınsa gerisin geri döner ne yapar? E, orada bekler. Eğer bulunduğu bir şehirde akrabaları yakında bekleyebileceği bir nokta varsa hatta kaynaklarımız e, o şehirde bile evine dönüş yolu mesafer, mesafeden daha uzunsa, sefer mesafesinden daha uzun bir mesafe ise bulunduğu yerde de akrabaları varsa, kendini güvende hissettiği bir yer varsa, orada beklemesinin daha doğru olduğu, daha ihtiyatlı olduğu kanaatini taşıyorlar. Ama şu son dilim, şu söylediğimiz dilim biraz geçmiş tarihle ilgilidir. Bunu şunun için söylüyorum. Günümüzde bir insanın evine dönüşü günler almıyor. Uzun mesafeler almıyor, kervan yolculukları almıyor, kervan yolculuklarının kendine ait şeyleri var. Yani sahradasınız, konaklaması var, kalkması var, namazı var, temizliği var, ondan sonra ihtiyaç gidermesi var. Bütün onları düşünerek ilim ehli bunu söylüyorlar. Günümüzde en kısa yoldan evine dönmesi, dolayısıyla iddetini evinde beklemesi herhalde daha doğru olan olsa gerektir. Çünkü günümüzün imkanlarını eskile kıyaslamak mümkün değildir ama bunu şunun için hepten de günümüzde sefer anlayışı eskiden değişti yine diyemiyoruz çünkü günümüzde de yine seferin kendine ait sıkıntıları şüphesiz ki var. Noktaladım. yani bununla ilgili inşallah zihinde problem diye herhangi bir duygu varsa yine paylaşırız şimdi inşallah alışveriş okuna kitabul beya geçiyoruz evet kitabul bey veya kitabul buyu Kelime'den geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu vesselam ala hayra halqihi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men itteda ila yevmil Cenab-ı Allah kainatı yaratmış ve insanların emrine vermiştir. Bunu o ifade ettiği için söylüyoruz. Estaizu billah. Hüvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihe ve külû bin rızgî ve ileyhî nüşûr buyuruyor. Yeryüzünü yaratan, sizin emrinize amade kılan odur. Dağlarında, ovalarında, tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde gezin, dolaşın. Nimetlerinden yiyin. Ancak dönüşün ona olduğunu unutmayın. Yani bu hayatı yaşayın, bu nimetler sizin içindir, istifade edin ama bu hayatı yaşarken bir gün gelip Allah'ın huzuruna duracağınızı, bu hayat tarzınızın, nimetlerden istifade etme tarzınızın bir muhasebesinin yapılacağını Sakın unutmayın diyor. Bu bir nevi hayatın özetidir. Aynı zamanda bir şey daha. Bu yeryüzünün de bütün kainatın da esasen Cenab-ı Allah ait olduğunun ama onun tarafından bizim emrimize verildiğinin de ilanıdır. Bu gerçeği de unutmayın diyor. Hani derlerse mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi diye. ilk sahibi de odur, son sahibi de odur. Biz geliyoruz, istifade ediyoruz, sahipleniyoruz, paylaşıyoruz. Herkes kendi kadar alıyor, ediyor, gidiyor sonra bırakıp gidiyoruz. İnsan dünyaya geldiğinde üstünde bez parçası bile yoktur. Giderken götürebildiği sadece bez parçasıdır. Başka bir şey hiç götürmüyor. Sadece kefenini bu dünyadan alıp gidiyor. Demek ki biz boş geliyoruz, hiçbir şeysiz geliyoruz. Hiçbir şeysiz gidiyoruz. Götürdüğümüz nedir bu dünyadan? Yaptığımız amellerimiz. İşlediğimiz iyilikler veya kötülükler. Bu dünyada Cenab-ı Allah'ın emrine nasıl uyduk? Neler yaptık? Neler işledik? Bütün bunları defterimize yazdırarak gidiyoruz. Yanımızda yine hiçbir şey götürmüyoruz. İnsanların latif buluşları var. Güzel şeyleri var. Diyorlar ki İnsan dünyaya geldiğinde avuçları, hani eli çocukların yumuk yumuktur. Avucu yumuktur, sanki ben dünyadan dünyalı toplamaya geldim der gibidir diyorlar. Hırs ifade eder diyorlar. Dünya ölen insanın da elleri açılır. <gülüyor> Ellere giden insanların elleri açıktır. Ey millet bakın elimde bir şey yok demek ister diyorlar. Bunlar doğrudur. İfade ettikleri gerçekten böyle midir? Vallahi alem. Ama ifade etti, vurguladığı mana neticede budur. Bu dünyadan geçer gider. Onun için kendi yanında öbür dünya için defterine ne yazdırdıysa lehde ve sadece onlar vardır. Geliriz, istifade ederiz ve bu dünyadan geçip gideriz. Şimdi bu dünyadan istifade içinde Cenab-ı Allah kullarına belli kanunlar, belli nizam ve belli bir çerçeve koymuştur. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Batıl yollar icat ederek birbirinizin malını yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla birbirinizin malını alabilirsiniz diyor. kimi malını yemeyin diyor. Kardeşinizin malını bir nevi onun rıza göstermediği bir şekilde yemeğin vurgusudur. Ama bu kimin malıdır? Karşımızdaki insanın malıdır. Ya kendisi rızayla size hediye edecek veyahut da ticarete dayalı bir rıza karşılığında bedelini ödeyerek alacaksınız. Pekala, bütün mallar bedel ödenerek mi alınır? Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Bütün mal ve mülk cenab Allah'ındır şahıs mülkiyetine girmez mi? Bir, Cenab-ı Allah demin de dediğim gibi kendine ait olan bütün malların yeri gelince uygun olanlarının şahıs mülkiyetine girebileceğini, istifade edilebileceğini söylüyor. İki, bütün mallar ticaret yoluyla intikal etmezler. Üç mülkiyet sebebi zikredilir. Onu kaydedin isterseniz. İslam'da İslamda mülkiyetin üç geliş yolu vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. Bunları bir ara paylaştığımızı ben hatırlıyorum. Yeri gelmiştir, sorulmuş da olabilir ama hatırlıyorum. 1- Asıldan gelen mülkiyet. 2- Akit yoluyla elde edilen mülkiyet. Üç, hilafet yoluyla gelen mülkiyet. Ben not tutturacağım ama asıldan gelen mülkiyeti ilk önce bunları bir paylaşalım, bir anlayalım yani kendimiz. Asıldan gelen mülkiyet ne demek? Bir nevi Cenab-ı Allah yaratmış, henüz bunun insan olarak sahibi yok. Bir beşer onun sahibi değil. O zaman biz bunu sahiplenirsek bu mala ne diyoruz? Asıldan gelen et buna diyoruz. Ne gibi? Denizdeki balık gibi. Önceden kimsenin değildi. Kimse benim denizimden balığı niye tuttun diyemez. Deme hakkı da yok. Doğru değil. Şimdi her ne kadar devletler arası kavgalar varsa da bizim balıkçılar Romanya kıyısına gidince onlar yakalıyorlar. Onlar buraya gelince biz yakalıyoruz. Ama denizden gelen sahipsiz bir maldır biz onu tuttuğumuz yakaladığımız zaman artık bizimdir yine herhalde bir iki ay oluyor bir kardeşimiz soruyordu ormana gitmişler mantar topluyorlar şunu topluyor bunu topluyorlar bunu satmak caiz mi diyor <gülüyor> ne, neden hani sahipsiz ya vesaire diyor. yani onu topladığınız an artık sizin olmuştur ondan sonra satabilirsiniz de yiyebilirsiniz de oturup yerken bir şey demiyorlar satarken bir şey diyorlar yiyebildiğine göre satabilirsin de demektir artık senindir Ormandan toplanan mantarlar, top ağaçlardan toplanan, sahipsiz ağaçlardan toplanan kestaneler, yine kırlardan toplanan çilekler, otlar ve benzerler bunlar hep nedir? Av hayvanları hep asıldan gelen mülkiyetin örneklerindendir. Aynı şekilde madenler, toprağın altından çıkarılan madenler ve benzerleri nedir? Asıldan gelen mülkiyet olarak kabul edilir. Çünkü önceden bunların sahibi yoktur. Bunları toplayarak veya odun gibi, ağaç gibi ve benzeri keserek, düzenleyerek veya otlar gibi biçerek şahıslar artık bunları mülkiyeti altına alırlar. Bu da bir mülkiyet çeşididir. Toplanıldığı andan itibaren, bir araya getirildiği andan itibaren, sahiplenildiği andan itibaren bu şeyler artık o niyetle bunları toplayanların, sahiplenen, hazırlayanlarındır. Av hayvanlarını tutanlarındır. Hemen hazine aramaya çıktık. <gülüyor> evet define milli mesele. Şimdi defineler de e, tabii üçe ayrılıyorlar define. Şey olarak yani bu sorunun içerisinde evet yani o da var. Defineye ne diyeceğiz? Çünkü definenin hem sahibi var hem yok. Sahibi ölmüş gitmiş. Allah rahmet eylesin veya kafirse işte ona göre muamele etsin. Şöyle diyeyim. Defineler üç kısmı ayrılıyorlar. 1- Cahiliye defineleri, 2- İslami defineler, 3- Üzerinde alamet olmayan defineler. Cahiliye defineleri ne demek? Üzerinde haç resmi var mesela. Üzerinde Bizans kralının adı var. Gayri İslami motifler var ve benzeri şeyler var. Biz bunlara ne diyoruz? Cahiliye defineleri diyoruz. Bu da mübah mallardan, artık sahipsizliğe dönüşen mallardan sayılır İslam hukukunda. Bunu alan insan beşte dördüne sahiplenir. Beşte dördü bulanındır. Tamam. Beşte birini İslami devlete verir. Bunu İslami devlete verir. İslami Pekala. Beşte beşi <gülüyor> Müştehitler çok. Hemen ka şöyle diyeyim pekala o 5'te 1'i ne olur soru dolaylı olarak yerinde soru kabul ettim her zaman soru soru değildir sen bu işi nasıl yaparsın demek soru değildir yapamazsın demektir bazen de soru sorulmaz soru manasına gelir bu sorudur gerisin geri döndük 5'te 1'i ne yapılır İslami devlete verilecek şey İslami devlet yoksa İslami devlet olsaydı bunu nerelere harcaması gerekirdi? Tamam. Beşte biri oraya harcanır. Gene senin olmaz. Göz dikme. Tamam. Oralara harcar. Hayır, köprü mü yaptırıyor, okul mu yaptırıyor? Kısaca İslami açıdan doğru olan, doğru bilinen ve devletin harcama yapması gereken yerlere harcar. Eğer 5'te 4'ü bu şekilde bulanın olsaydı hiç sıkıntı olmayacaktı. Şimdi bulana koklatıyorlar, vermiyorlar. <gülüyor> o yüzden de millet vermiyor. Yani bu ayrıca kanun bir mesele uğraşanlara baksana ama İslami açıdan hükmü nedir diye soruyorsanız, cahili haz hazinelerinin tabi çıkarılırken de zarar verilmemeli, ammeye zarar vermemeli o nesneler ama 5'te 4'ü bulanındır, 5'te birisi İslam devletinindir. Cahili hazineleri Genelde ganimet hükmünde kabul edilir. Ganimetin biliyorsunuz beşte biri devlet hazinesinindir. Beşte dördü mücahitlerindir. Burada da bir insan hazine bulmuşsa beşte dördü kendilerindir. Beşte biri devlet hazinesinindir. Nokta. İki, İslami ise hazine. Üstünde besmele varsa, üstünde Fatih'in adı geçiyorsa, üstünde Abdülmecid Efendi'nin adı geçiyor ve benzeriyse... Bu yitik mal hükmündedir. Şahıs mülkiyetinden çıkmamız sayılır. Kimin olduğu tespit etmeye çalışılır. Nerede bulunduysa o yerin sahibine onun kalan mirasçılarına araştırma yapılır. Yani ciddi bir araştırma yapılır. Sahibi ortaya çıkarsa veya sahibinin mirasçıları ortaya çıkarsa mal onlarındır. Müslümanın malı kendi rızası dışında hiçbir zaman elinden çıkmaz. Bu doğru değildir. Anlaşıldı. Yitik mal hükmü uygulanır onlara. Evet. Mesela, İslam, yani parçalardan, parçalardan, böyle ama böyle gayrimüslimler gayrimüslimler yaşa, eğer İslam topraklarının içindeyse İslam toprağı gibi kabul edilir. Tamam. Eğer küfür topraklarında kalmışsa ganimet gibi kabul edilir. Evet evet evet. Evet kabul. Şu demek. Bir Müslümanın malları diyelim ki düşman akın etse bizden mallar alsa veya bizim ordumuz geri çekilmek zorunda kalsa ve o sırada aldığı ganimetleri düşman kendi topraklarına, İslam topraklarının dışına taşısa artık şahıs mülkiyetinden çıkar. Eğer toprakları İslam topraklarına terk edip çıkaramamışsa bulunduğu yerde yine sahibindir. Anlaşıldı? Biz hücum tazeledik. Malları götüremeden onları püskürttük. Sonra bu mallar nereye? Sahiplerine dağıtılır. Anlaşıldı? Ama bu malları aldılar kendi yurtlarına taşıdılar. Artık eski sahibinin mülkiyetinden çıkar. Düşman topraklarına yapılan bir akınla bu malları yeniden kurtarılırsa ve başka düşman malları da kurtarılırsa düşman malları da bu mallarda artık ganimettir. Bütünü ganimet olarak dağıtılır. Anlaşıldı? Dur bitmedi bitmedi o. Bütün ganimet olarak dağıtır. Yani artık malın sahibi gelip de bu benim malım. Bunu ben kaç para vermeye alın. Hayır bunu düşman aldı götürdü. Müslümanın malı olmaktan artık çıkarttı. Yeniden mücahitler o malı kurtarılarsa diğer mallardan ayrılmazlar. Bütün artık ganimettir. Beşte biri devletindir. Beşte dördü gazilerindir. Gaziler içerisinde mal sahibi varsa o da ganimetten payını alır. Nokta böyledir. Ama toprakta bu sahibi Evet. Hazine gibi oluyor. Hazine gibi. Hazine gibi. Cahiliye hazinesi gibi oluyor. Onun için Müslüman fazla dolar kullanmasın. Hazineye dönüşebilir hiç. Ispat etmedikçe aksini e, kullanım. Şimdi tabi e, dolar bir basım geçirdi diye pek şey geçirmedi ama. Bilmiyorum farkında mısınız? İran'da yaşanan İran'da dolar matbaası vardı. Yani o kadar İran'a güveniyordu ki Amerika kendinden sahiden bir eyalet gibi kabul ediyordu ve İran'da dolar matbaası vardı. Onların hem elçilikler seviyesinde hem karşılıklı e, İran'ın altınlarına verip vermeme konusu aralarında bir irtilaf çıktı. Biliyorsunuz İran paralarını geri istedi. Onlar vermeyince bazı sıkıntılar yüzünden ben de matbayı çalıştırıp dolar basarım dedi. Ve matbayı çalıştırdı. Dolar bastı. Şimdi Amerika buna tedbir olarak hemen harekete geçti. Doların resmini büyüttü. Eskiden daha küçüktü resim üzerindeki resim küçüktü. Büyüttü. Ama yine de önleyemedi. Niye önleyemedi? Çünkü dolar şey gibi değil. Birden patlayıp piyasadan çekemezsiniz. Yani dergi gibi toplayamazsınız. Yani o yıllar yılı yani değişimin bile bir zamanı var. 5-10 yıla yayılması gerekiyor ki Eski paralar gelsin, yeni paralar gitsin. Ee, bu o, o, İran yapacağını yaptı, alacağını aldı. Dolar basarak aldı. Paralar şimdi değişti ama eğer e, de, dediğim gibi eski küçük resimli dolarlar bulursanız e, Amerika ile başınız belaya girebilir. <gülüyor> bu İran'ın bastığı mı yoksa Amerika'nın bastığı mı şeklinde. Kısaca hükmü nedir? Ee, üzerinde gayri İslami motif olduğuna göre bir ne, nevi e, cahili hazinesi gibi sayılır, kabul edilir. Tamam noktaya koyduk. Üçüncü bir şey daha vardı bunun içerisinde. Üzerinde hiçbir iz yok. <gülüyor> bulma ayrı, gömülü bulma ayrı. Defineden bahsediyoruz. Bulma ayrı. Öbürü yitik mal gibidir. Tamam. Şöyle diyelim ki dolar açısından bir gayrimüslim vize alarak, eskinin adıyla hemen alarak İslam topraklarına girse o kişinin malı da masumdur. Biz ona topraklarımıza girerken biz senin can, mal ve iffet güvenliğini koruyacağız diye söz vermektir ona. Ve Müslüman bu verdiği söze ahde ve fal göstermelidir. Şartları ne olursa olsun göstermelidir. Böyle bir insan dolar düşüyorsa veya kaybetsa biz onu iade etmek zorundayız. Gömme farklı bir şeydir. Saklama hedeflidir. E, ki adına define onun için diyor zaten. Geri döndük. Bir küp altın bulduk. Da köşeyi döneriz. Tamam. Diyelim ki içerisinde hiçbir motif yok. İslami mi, gayri İslami mi? Belli değil. Bu konuda alimler ihtilaf etmişlerdir. Mezhepler niye çıkıyor? Buradan çıkıyor. işte. Böyle işsiz şeyleri bırakıyorlar. Ondan sonra kavga çıkıyor. Ve alimlerin her birinin izahı kendi açısından doğru. Allah için. Diyorlar ki yani bu insanlar bu yitik mal, ihtiyatlı davranmalı, bunu da yitik mal gibi kabul ederek sahibi araştırmalıdır deniyor. Ama ekseri ilim ehli hayır diyorlar. Bu da neden sayılır? Cahili hazinelerden sayılır. İzahları çok ibret verici ve doğru. Ne diyorlar? Çünkü para gömme, altın gömme adeti pek Müslümanlarda yoktur. Altın gömme adeti gayrimüslimlerde, Hristiyanlarda, işte ana Ermenisi, de Ermeni isteyen dışa Yahudiydi, kaçıp göçen, terk eden insanlarda daha çok yaygındır. Para gömme huyları onların vardır. Dolayısıyla bu nevi ha, bir de İslamlar kolay kolay eğer bir para bastılarsa bir şeyse üzerinde motifini e, işler ki bununla da iftihar eder. Bizim olduğu belli olsun. Başkasından farkı ortaya çıksın diye işleme bizde daha yaygındır. Haliyle böyle olunca Müslümanlar parayı nadiren gömüyorlarsa, gömme adeti onlarda daha çoksa, yine Müslümanlar kendi paralarının veya altınlarının kalıp döktükleri şeylere İslami motif koyuyor belli ediyorlarsa, bu sefer bunların olmadığı bulunan şeyin cahiliye sayılması daha doğrudur. Ekseri ili de bu kanaattedir. Yani beşte dördü kendinindir. Beşte birini devlet hazinesine, İslami devlet hazinesine derir. Nokta. Şimdi geri döndük. Hemen avları bıraktık. Tavşan yakalamak zor geldi. Hazinenin peşine düştük. Elimizi bir alet aldık. Yerlerde gezmeye başladık. Tamam. Asıldan gelen mülkiyeti böylece öğrendik. Buna ne diyoruz biz? Asıldan gelen mülkiyet diyoruz. Akit yoluyla gelen mülkiyet ne diyoruz? Ben bunları yazdıracağım. Yazdıracağım. Akitten gelen mülkiyetin de en çoğu ticaret yoluyladır. yani alıp satma bir akde dayalıdır ama rehinde ve bağış bile bir aket sayılır. Çünkü iki tarafın rızasına dayalıdır. Haliyle bunlar en çok kullanılan mülkiyet yolu bu yoldur. Hele de günümüzde, hele de şehir hayatının içinde. insanlar en çok mülkiyeti bu yolda elde ederler. Üç, hilafet yoluyla demiştik ona da. Hilafet ne demek? Bir başkasının yerine geçme demek. Bir başkasının yerine geçmen demek? Ölen öldü. Allah rahmet eylesin yerine çocuk mirasçıları geçiyor. Yani bu bir akit değildir. Evet. Ne oluyor? Buna ne diyoruz? Hilafet yoluyla diyoruz. Dolayısıyla üç ayrılıyor. Şimdi şöyle diyorsunuz. Asıldan asıldan gelen mülkiyet ifadesiyle kastedilen önceden herhangi bir sahibi olmayan, önceden herhangi sahibi olmayan şartları yerine getirildiğinde şartları yerine getirildiğinde şahıs mülkiyetine girişi ne denir? Şahıs mülkiyetine girişi ne denir? Bunun İslam hukukunda çok geniş bir alanı vardır. Yani çok basit, basit zannetmeyiniz. Çünkü şu, ben biraz ufkunuzu açmak için söyleyeyim. İslam okulukunda neler varmış deyin. Ben elime baltayı aldım. Hedefim ormanda ilerlemek. Hedefim or odun kesmek değil, odun etmek değil. Kesiyorum, biçiyorum, yana çekiyorum, kendime yol açıyorum. O kesilen odunlar benim değildir. Niye? Benim hedefim odun edinmek değil. Benim hedefim yol açmak. Ama ormana gittim aynı odunu kesiyorum ama evde odun ihtiyacım var onun için kesiyorum. Kesme niyetim odunun mülkiyetine tesir ediyor. Anlaşıldınız mı? Şöyle düşünün nehir kenarında ilerleyeceğim oradaki otları biçiyorum. O otları bir başkası geleb alabilir. Benim hedefim nehrin kenarını temizlemek, su arkını temizlemek veya kendime yol açmak. Ama ben evdeki sığırı ot etmek için biçiyorum başkası alamaz. Yani niyetin mülkiyet niyetinin mala tesirinin en büyük örneklerinden de çok evet. Buyur. Parayla kullandırabilir. Parayla kullandırabilir. Anladım. İki ucu açık yollar şahıs mülkiyetine girmezler. Kullandıramazsınız. Köprüden parayla geçiremezsiniz. Yani ammem malı kabul edilir. İki ucu açık yani çıkmaz sokak değil. Senin da biten bir yol değil. Böyle bir yolu devlet dahi hem geçişini yasaklayamaz ancak kamu yararı için yasaklayabilir. Tamir şu için. Ee, yoksa hem yasaklayamaz hem de para alamaz. Doğru değildir. Satamaz da. Şahıs mülkiyetine de girmez. Çünkü yapılışı zaten ammenin parasıyladır. Ammenin parasıyla yapılan şeyi ammeden sen para alıyorsun. Bu doğru değildir. Buna müctaz yol deniyor. Yani yapılan yollar kamu malı sayılırlar. Ne oluyor? Biraz deri dumruluk oluyor. Deri dumru geçenden de geçmeyenlerden de alıyormuş. Öyle. Gideceğiz. Yani inşallah gün, gel gün gelir. E, onun ayrı bir bölümü var. Oraya gelirsek bu bilgileri daha çok paylaşırız. Tamam? Evet yani şöyle diyeyim yani bu nevi yollardan e, baş şey alınması e, eski. Evet evet. Bunlar kamuya aittir, tekrar ediyorum. İki ucu bir yolun çıkıyorsa, çıkmaz sokak değilse, çıkmaz sokaklar sokan sağında, solunda yer alan evlerin olabilir. Belli bir şah şey olabilir ama bir o yolun iki ucu çıkıyorsa o yol hiçbir zaman şahıs mülkiyetine girmez. O kamu normalıdır. Her gelenin o yoldan geçme hakkı vardır. Bir insanın o yoldan geçme hakkı varsa, hakkı olan bir şeyi insan kullanıyor diye para ödemez. Bunun için ayrıca kiralanılmaz. Bu doğru değildir. Evet. Devam ettik. Kara ve deniz avlarının acık ava çıkaralım sizi. Kırlarda dolaştıralım şimdi. Kekik. Kekik. Papatya. Şu kekik. Adaçayı. Adaçayı. gibi otlar ve çiçeklerin odun, çalı, kereste gibi orman ürünlerinin mantar, çilek, Kestane ve diğer yabani meyve gibi tabiatın içinden alınan sahipsiz malların Bakınız Marmara Ormanlarında koca çilek vardır. Ve son günlerini yaşıyorlar, bilesiniz. Evet. Sahipsiz malların dedik mi? Pınarlardan alınan suların Pınarlardan alınan suların Su altı ürünlerinin Yer altından çıkarılan madenlerin faydalanılamayan ve ölü araziler diye adlandırılan alanların Taşlar, mermerler, kil ve kireçlerin, kumların, kum çok kıymetli, durmadan İstanbul'a, durmadan şehirlere kum taşıyıp duruyoruz. Kumların, tabiatın bağrında yer alan, daha nice nimetlerin sahiplenilmesine denir. Cümle uzun aldı ama ne denirdi? Aslında mülkiyet denirdi. En başta o var. Evet. Başta var başta var. Cümlenin başı o. Faili o. Bunların, onu da yazın da biliyorsanız aklınıza kalsın, bunların İslam fakında ayrı bir yeri ve hukuku vardır. Aket yoluyla mülkiyet ise, Adından da anlaşıldığı gibi karşılıklı rızaya ve ihtiyaç karşılamaya dayalı akitlerle Şahıslardan şahıslara geçen mülkiyettir. Yani iyi dikkat edin burada, burada nedir? Bir öncekinde önceden sahibi yoktu. Avladığımız balığın sahibi yoktu. Tuttuğumuz av hayvanının sahibi yoktu. Ormanda topladığın mantarın sahibi oh. yoktu. Burada ise mülkiyet önce sahibi var sahibinden bir başka sahibe intikal ediyor. Yani şu, ikisi farklıdır. Bir başka ifade ile. Bir başka ifadeyle. Önceden sahibi olan bir malın meşru akitle bir başka şahsa intikalidir. Günümüzde insan hayatı içinde en çok kullanılan Mülkiyet sebebi akittir. Yani insanların az olduğu, dünyada sahipsiz malların çok olduğu zaman böyle değildi. Adem'in çocuklarının bahçe derdi yoktu. Bütün dünya onların bahçesiydi. İstediği yerden alabiliyorlardı. İş değişikti. Bu tabiattan uzaklaştıkça, şehir hayatına kapandıkça, e, do, dolayısıyla ne oldu? Vakitler çoğalır. Asıldan gelen mülkiyet azalır. Evet. Alışveriş. Alışveriş. Hibe. Hibe. Hibe ne demek? Bağışlama demek yani. Hibe. Kiralama. Çalışma karşılığı alınan ücret. Bu çerçeve içinde yer alır. Biz de şu anda konu olarak bunu işleyeceğiz. İster yazın, ister yazmayın. Evet. Şimdi neye geldik? Ona da birkaç kelimeyle özetleyeyim Yola devam ederiz. Hilafet yoluyla mülkiyet. Hilafet yoluyla mülkiyet ise hı ile. <gülüyor> Şimdi yaz nasıl yazacaksın. Evet. Ver. Evet. <gülüyor> Şimdi bir yerde daha önce de söyledim bir kardeşiniz Bukhari yazacak. Bakmış Bukhari'ye yani şey olarak hı olduğunu belli etmişin. B yazmış, U yazmış, sonra Arapça hı yazmış, A yazmış, yola devam etmiş. Sen de böyle başa bir hı yazıyorsun, e, hilafet öyle yazıyorsun şimdi. Hı harfiyle. Hilafet yoluyla mülkiyet ise miras hukuku alanına girer. mülkiyet açısından ölen insanın yerini mirasçıların alması esasına dayanır. Şimdi birkaç kelime, kelimeye dökeceğim ama şimdi anlayın diye söylüyorum. Burada da dikkat ediyor musunuz? Burada da malın önceden sahibi var. sonradan bir başka sahip var. Burada da mülkiyet mülk bir önceki malikten sonraki malike intikal ediyor. Doğru. Ama akitle intikal etmiyor. Yerini doldurmayla, yerini almayla intikal ediyor. Onun için de buna hilafet deniyor. Şöyle yazıyorsunuz. Bu mülkiyet sebebi de her ne kadar mülkiyetten mülkiyete geçme olsa da akitlerde olduğu gibi Karşılıklı rızaya ve akde dayalı bir mülkiyet intikali değildir. Hayatın bir gerçeği olarak vardır. Ve asırlardır var ola gelmiştir. Evet. Nokta şimdi ne, ne diyorsunuz? Alışveriş hukuku veyahut da diyorsunuz. Bizde tek kelime yok. Ne diyoruz? Alışveriş diyoruz. Veyahut da ticari akıt diyoruz. Ama ticari akıt burada çok doğru değildir. Ticari çok daha geniş bir şeyin adıdır. Ticari akıt deyince alım-satım akıtı ticari akıttır. Bir işçi kiralıyorsun, onun ücretini ödüyorsun. Ticari akıttır, akıttır. Ortaklık kuruyorsun, ticari akıttır. İşte geni taşıtma nakliye masrafları ödüyorsun ve anlaşması yapıyorsun, ticari akıttır. Ama bu alışveriştir. Yani sen ihtiyacın olan malı alıyorsun... Bunun bedelini ödüyorsun. Veya da sen benim ihtiyacımı bana veriyorsun. Ben senin ihtiyacın benim tuza ihtiyacım vardı. Tuz alıyorum. Karşılığında senin buğday ihtiyacın vardı. Buğday veriyorum. Kısaca karşılıklı ihtiyaç değişimleri, trampalarına da takas diyor şimdi değil mi? Takaslarına da ne diyoruz? E, ticaret olarak adlanıyor. Bu bir alışveriştir. Bunun yerine Arapçada tek kelime var. Kitabur bey'an diye. Bey'a diye. Şimdi Cenab-ı Allah yani alışveriş kitapla yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, Resulullah'ın sünnetiyle ve ümmetin icmaiyle, ittifakıyla meşrudur. Buranın en açık net ayeti nedir? o اللّٰهُ Beyah. Cenab-ı Allah bir ce Allah diyor kendisi alışverişi helal kıldı peşinden faize haram kıldığını vurguluyor. Açık ayet. Yine demin okudum. Ya eyyüvellezine amenu la teekulü envalekum beynekum bilbatili illa en tekune ticareten antarazim minkum. Ey iman edenler! aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayalı ticaret yoluyla yiyin ama burada ticaret daha geniş bir manayı vurguluyor. Biz bunun birinci derecesine ne diyoruz? kitabul Bey diyoruz. Peki Bey kelimesinin temeli nereden gelir temeli bağ kelimesinden geldiği daha yaygındır Ba kelimesi Ba sattı demek satın aldı manasında geliyor bir de bir başka ifadeyle alışveriş yaptı demek ama kelimenin aslı nereden geliyor elini kolunu uzatmaktan geliyor Kol uzatmaktan geliyor Baın başka tarifi nedir adı nedir Tavîlül bâ'a derler. Araplarda yaygın. Bir nevi ba niçin kullanıyor? Kelime yapısı olarak kulaç demek. İnsan iki elini uzatırsın oğlu kulaç. Tavîlül ba demek kolu uzun demek. Eli uzun demedim bilerek. <gülüyor> kolu uzun demek. Eli uzun da tavîlül yet de kullanılır. Arapça da kullanılıyor. Tavîlül yet niçin kullanılıyor? Daha önce söylemiştim cömert manasına kullanılır. Yani iyilik yapmakta eli herkese uzanır manasına kullanılır. Tabi cümle buraya gelince insanın hemen hemen başka şeyle çağrıştırıyor. Beşer aklı. Öyle diyelim. Zeynel Abidin biliyorsunuz Hazreti Ali'nin yavrusudur. Hazreti Hüseyin'in yavrusudur. Hazreti Ali'nin torunudur. Zeynel Abidin Kerbela hadisesinin şahididir. Yani oradaki acıları gören ve o günlerde rahatsızdır. İşte o, oh, daha sonra Hazreti Hüseyin'in nesli de Füzeynel Abidin'den devam etmiştir. İlmiyle, irfaniyle, yaşayışıyla, İslami yaşayışıyla gerçek örnek bir insandır. Yani meziyetleri saymakla bitmeyecek kadar güzel bir insandır. Ama bir başka gerçek daha var. Vefat edince, yüzün üzerinde aile ve Gelen erzak bitmiştir. Tekrar ediyorum. Yüzün üzerinde fakir ve muhtaç aile nerede günlük kapıların önünde belli aralıklarla ihtiyaçları oranında yiyecek buluyorlar. Gıda buluyorlar. Yüzün üzerindeki aile bunun kimden geldiğini bilmiyor. Daima kapıların üzerinde önünde böyle bir yiyecek buluyorlar. Gıda buluyorlar ve bununla geçiniyorlar. Cihatta ölenler Yetim kalanlar, muhtaç duruma düşenler Öyle böyle böyle Ne zaman Zeynel Abidin, Vefat edinceye kadar Ali Zeynel Kimden geldiğini ve nasıl geldiğini Hiç kimse bilmiyor Her şeyi saklamak kolay bir hadise değildir Ama saklamayı başarıyor Kimse bilmiyor Zeynel Abidin vefat edince Artık o erzak gelmez oluyor Gelmez olunca Ortaya çıkıyor Bir şeyden daha ortaya çıkıyor omuzunda diyor ip izleri vardı diyorlar omuzdan da ip izleri vardı diyorlar Morattı yerler vardı diyorlar dolayısıyla iki şey birbirine teyit ediyor ve erzakın ondan geldiğini o zaman anlıyorlar ama o yıla kadar gece gündüz hem gündüz demek ki insanlar arasında hayra vesile oluyor hem gece kimsenin görmediği saatlerde üzerine düşen bu vazifeyi aralıksız yapıyor bu hayattan ayrılıp gidinceye kadar işte tavilül el uzunluğu bunun için kullanılıyor şey olarak ama bizim Türkçe'de bizim başka ayağa baktığımız için el uzunluğu başka manaya kullanılır. El uzundur demek, işte öyle demek. Vermek için uzun değil, almak için uzun. Ama tavilül ba, kolu uzun ifadesi veya kulacı uzun ifadesi ilmi derinliği ifade için kullanılır. Yani kimsenin bulamadığı meseleleri bulup ortaya çıkarabilen bir araştırma yapısı var demektir. Anlaşıldı? Peki hala bununla ticaretin ne ilgisi var? Ticaretin şu ilgisi var. Halen günümüzde de ticari anlaşmalarda hele de büyük ticari anlaşmalarda özellikle de hayvan alım satımında taraflar birbirine el uzatırlar. Ya ver şunu. Yani beş bin olmaz mı? Dört bin olmaz mı? Dört bin iki yüz. Hadi dört bin ver tutar. Sallarlar. O gene elini çeker. O uzatır. O çeker. Bilmem ne sonunda. ittifak edince epey bir sallarlar. Tamam. Anlaşılmıştır. Aynı zamanda akit imzalayan insanlar, eden insanlar da yine birbiriyle hala musafalaşır. Bunun kurban alım satımında örneği olduğu gibi masa başındaki örnekleri de vardır. Kelimenin kökü karşılıklı Rıza bir noktada buluşunca meydana gelen el uzatmadan alınmıştır. Anlaşıldı? Ba'a kelimesi hem satma için kullanılır dedik hem de satın alma için kullanılır. Ancak kelime daha çok satma için kullanılır. Ba'a sattı demektir. Satın alma için iştera kelimesi satın aldı. Müşteri de buradan geliyor. Satın alan demek kullanılır. Ama iştara kelimesi kullanıldığı gibi ibta'a da kelimesi de satın aldı manasına kullanılıyor. Anlaşıldı? Kelimenin kökü, kelimenin temeli buradandır. Peygamber Efendimizin bununla ilgili ne sünneti var? Dünya kadar sünneti var. Başta kendisi satın alıyor. Fiilen yapma sünneti var. Sizden birisi şunu satarsa diye başlayan, satın alırsa diye başlayan dünya kadar hadis-i şerifler var. Ey ticaret ehli, siz mallarınızı satarken çokça yemin ediyorsunuz. Ara sıra tasaddukta bulunarak bu kirlerinizi temizleyin diye ikazları var. Kısaca alışveriş hukuku ile ilgili hadisleri bir araya toplasanız çok ciddi bir yekünü var. Nice içerisinde Güzel sözleri de var. Peygamber Efendimiz'in teşviki de var. Bu teşviklerin içerisinde الامين, emin olan özü sözü güvenilen tacirin yarın kıyamet gününde sıddiklerle, nebilerle beraber olacağını vurgulayan bu derece yükselten onlara değer veren o üst seviyedeki gönül alıcı hadis-i şerifler de var ikazlar da var. Onun için gerçekten ticarete uygun, ticarete ehli gibi hareket eden insanlar ne kadar kıymetli olduğunu vurguda var. Şimdi bunu biraz da şunun için söylüyoruz. Yani günümüzde ticari hayat bir hayli yıpratıldı. Önceden de dile getirdiğimiz gibi bu yıpratmada insanların kendi kusurlarının tesiri en büyük şüphesiz. Ama ticaret son derece kıymetlidir. Neden kıymetlidir? Çünkü biz ihtiyaçlarımızı şu anda ticaret ticaret hayatın durduğunu düşünürüz. O zaman kıymet anlaşılır. Erzurum'dan peynirin gelmediğini, Erzincan'dan tulum peynirinin gelmediğini, Van'dan çörekli miydi? Otlu peynirin, çörekte otlu peynirin gelmediğini düşünürüz. Veya oralardan, herhangi bir yerden geycen gelmediğini düşünürüz. Oralara malzemelerin gitmediğini düşünürüz. İnsanların nasıl bir darlık çekeceğini düşünür Her insanın kendi ayakkabısını Kendi yapmak zorunda kalsa Kendi elbisesini kendi dikmek zorunda kalsa Ne ayakkabı ayakkabıya benzer Ne de elbise elbiseye benzer Maliyeti de 10 kat daha fazla olur Elbiseler yapılıyor Elbiseler dikiliyor Kumaşlar elbiselere dönüşülüyor Kumaşlar işte çarşaflara dönüşüyor Kumaşlar perdelere dönüşüyor Çarşıya pazara yağıyor ve insanlar bunu alıyor, evindeki ihtiyacını görüyor. Lambalar geliyor, masalar geliyor, dolaplar geliyor, tencereler geliyor, bardaklar geliyor. Kısaca çayı, kahvesi, makar, neler geliyor, neler geliyor, neler gidiyor. Hep bu ticaretin sayesindedir. Ticaretin insan üzerindeki hakkı çok büyüktür. Ticaret ehlinin eğer ticaret kıymetliyse biz ona muhtaçsak ticaret ehli de öyle kıymetlidir ve biz onlara ihtiyacımız var. Sıkıntı tekrar ediyor nedir? Kendi kendi kıymetlerini düşürüyorlar yoksa ticaret gerçekten kıymetlidir. Onun için Peygamber Efendimiz özü sözü doğru, davranışı doğru olan sadık ve emin olan tacirlerin nebilerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolunacağını haber veriyor ki bu oldukça önemlidir. Tarihin içerisinde de ticarette meşhur ve maruf olan ve gönüllerde tat kuran insanlar vardır. Bunların herhalde başında Ebu Hanife merhum gelmesi gerekir. Bu ticaret yürüttüğü ticaretle bu ilmi nasıl yan yana getirdi ayrıca hayran olacak boyuttadır. Ebu Hanife'nin görüşlerine, kanaatlarına, bakış açısına, değerlendiriş tarzlarına söz eden çok vardır. Ama dostu düşmanı ticaretiyle ilgili en küçük bir lekeden bile bahsetmezler. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Şimdi bir hoca ticarete girse, girse o da gitti. O da gitti. O da ayağa kaydı. Yani gibi, gibi hep böyle bir şeyle karşılaşıyor. Artık ticaretle uğraşıyor. Ticarete o da bulaştı. Tamam. Gitti kabirinden. Ama aynı şeyle kimse Ebu Hanife'yi suçlamıyor. Yine Abdullah İbni Mübarek vardır. Zaman zaman unutmayasınız diye adını tekrar ediyorum. Alim bir insandır. Arif bir insandır. Çok sevilen, aşırı sevilen bir insandır. Çok cömert bir insandır. Mücahit bir insandır. Ama tüccar bir insandır. Aynı zamanda tüccar bir insan. Muhaddistir, müfessirdir, fakihtir, mücahiddir, tacirdir. Demek ki hepsi yan yana geliyormuş. Bu şekilde dillerde taht kurmuş aziz bir insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de nübüvvetten önde ticaretle meşgul olduğunu yine biliyoruz. Ayşe validemiz, de, Ayşe validemiz diyorum Hatice validemizle ortaklık kurmuştur. Hatice Validemizin malını işleten odur. Buna ne diyoruz biz? Mudarab ortaklığı diyoruz. İnşallah şirketler bölümü gelince orada inceleyeceğiz. Orada birlikte nasip olsa paylaşacağız. Şimdi Cenab-ı Allah insanın kendi yapısına da, bununla noktalayacağım, insanın kendi yapısına da kazanma duygusu vermiştir. Yani bir şey insanın fıtratında varsa, o şey inkar doğru değildir. İslam'ın, İslam da inkar etmez. Yapmayın demez. Ticaretle uğraşmayın demez. Tersine uğraşılmasına teşvik eder. Sadece istediği nedir? Onu terbiye edin. Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun neyse, İslam'ın çizdiği çizgiler neyse, ona göre birin demektir. Bu her şey için vardır, her şey için. Genelde bu kaydedir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerif Galbu Şeyh-i diyor. Yaşlı da olsa bir insanın gönlü gençtir. İki şey konusunda gönlü hala gençtir bir türlü yaşlanmayı kabul etmez. Haya. Hayatı sever. Yaşamayı sever. Hayata 80 yaşında birisine bugün öleceğim mi desem vazgeçer. Meşhur bir hikaye anlatılır. Adamcağız fakirmiş. Ormana gidiyor. Ormandan odun taşıya taşıya geçimini temin etmeye çalışıyor. Bir yaz günü gene hava sıcak. Güneş fırıyor. Sırtına ormanlar alıyor. Ormandan aşağı iniyor. Uygun bir yerde yükünü bırakıyor, dinleniyor. Sonra yükünü bir daha sırtına alıyor. Karşıdaki yokuşa gözü takılıyor. Yükü alacak dere bitecek karşı yamaça açacak ondan sonra yeniden yol inişe geçiyor yokuşu görünce canına tak diyor adamcazın artık sırtından yükü kaldırıp atıyor yere ey Azrail neredesin diyor gel artık yeter bu kadar hikaye bu ya Azrail yanında beliriyor bir arzunuz mu var diyor adamcaz bir bakıyor durum tehlikeli biz Ahmet şu yükü sırtıma verir misin? <gülüyor> işte, işte işiyor. Can Azrail'i çağırsan da kıymetli. Yaş kaça gelirse gelsin kıymetli. Allah Resulü de ona diyor ki hayat konusunda bir insan yaşlı bir olsa gönlü gençtir. Ve ketetil malı toplama konusunda da hala kazanma hırsı taşıma konusunda da gönül gençtir diyor. Yahu diyorsun 80 yaşına gelmişsin, 90 yaşına gelmişsin, alıp ne edeceksin, edeceksin, yok. Vesair, o gün hala gençtir, hala biriktirmeye çalışır. Ne zamana biriktirecek, ne yapacak? Bazen hatta Haya, ya ye dersin yemez, onu saklamaya nereye saklıyor? Yine de saklamaya çalışır. Ve insanda bu duygu vardır. Ama tekrar ediyorum, bu duygunun olması garip değildir. Fıtrata yerleştirmiş Rabbimiz. Ama istenilen nedir? Bu duygunun terbiye edilmesidir. Bu duygu yani helalinden kazanacaksın denilmesidir. Dürüst kazanacaksın denilmesidir. Dürüst şeye sarf edeceksin denilmesidir. Onun hukukuna riayet için terbiye edilmesidir. Olması gereken budur. Yoksa insandaki budur bu duygunun varlığını inkar doğru değildir. Herkes kazanmak ister. Satıcı satarken kazanma niyetiyle satıyor. Müşteri çatır çatır pazarlığı ediyor. Niye? O da kazanmak istiyor. O da ucuza kapatmak istiyor. Ne diller döküyorlar. Yani müşterilerin, satıcıların malını pazarlamak için ve ucuza almak için söylediklerini yazsanız destan tutar. Ben sana ne müşteriler getireceğim diyor. Sen benim sayemde dünya kadar mal satacaksın gidiyor bir daha gelmiyor. Şimdi ona alma ucuza alma için 50 deriden 50 su getiriyor. Bu tabiatın mizacında var yani bu işin. Dolayısıyla önemlidir, kıymetlidir ama ne tekrar ediyoruz. Rabbimizin istediği bizden bunun terbiyesidir. İnkarı değildir. İnşallah. Ee, ticari hukukun ana kaidelerini, ana prensiplerini, ana değerlerini paylaşacağız. Yolumuza öyle devam edeceğiz. Bugün burada noktaladık. Petrol, tuz bölgesi gibi madenlerin özel mülkiyete girmesindeki sınır ve ölçü nedir? Tabi mübah mallardan bahsedilirse sorular buraya doğru gider. Şöyle diyeyim ya. Tuz gölü gibi göllerin şahıs mülkiyetine girmesine İslamiyet doğru bulmuyor. Yani tuz kendiliğinden çıkıyorsa, kazarak elde edilmiyorsa, kendiliğinden çıkıyorsa, tuz gölünde olduğu gibi, deniz kenarlarında dalgaların atab olduğu gibi, hiç kimsenin böyle bir denizden mesela artlar çekerek, suları buharlaştırarak tuz elde edilmesine mani olma hakkı yoktur. Doğru değildir, yapabilir. Tuz gölüne giden bir insana da tuz gölünden sen tuz alamazsın diyerek mani olmak caiz değildir. Ancak bir insan oradan tuz alır da işler pazara getirirse bu paralı olmalıdır. Bu ayrı bir konu. Ama tuzun kaynağına varan insan o kaynaktan tuz alıyorsa bundan ücret alınması doğru değildir. Bunun ayrıca belli bölümlerinin işletmeye verilmesi, şahıs işletmene verilmesi doğrudur, yerindedir. Madenlerde de bu vardır, daha doğrudur. Ama bütününün verilmesi, gelenin alamayacağı şekilde mekan daraltılması doğru değildir. Anlaşıldı? İşte buna ihtiyaç vardır. Böyle demek. Petrolde de dışa çıkan petrolle işteki petrolün hükmü ayrıdır. Dışa çıkan, kaynayarak dışa çıkan petrolden başkalarının alma hakkı vardır. Ama kazıp da mualece deniyor. Kazma, işletme, çıkarma ve petrolün içerisinden ürün etme, benziniydi, mazotuydu, gazeydi, ürün etme bir insan... Bunu işletsin. Değişik ürünlere dönüştürsün diye belli bölgeler yer altındaki petrollerin mülkiyetinin verilmesi doğru değildir. İşletin, işletmesinin verilmesi doğrudur. Tamam. A şahsı masraf edip köprü yaptırmış. Köprünün geçisinden para alabilir mi? A şahsı hayır alamaz. Şöyle diyelim. A şahsı bir yere köprü yaptırıyorsa bu yaptırdığı yer kamu köprü, kamu malıdır. İlk önce bunun bir izinini alacak. Devlet derse ki böyle bir köprü yaptır. Bunu ücretle alalım, halktan alalım. Bu yine doğru değildir. Halktan zaten devlet vergiyle bunun ne? bunun bedelini devlet ödemelidir. Yani halktan para alarak, geçenden para alarak ödenmesi gene doğru değildir. Anlaşıldı? Yani bir insan sen köprü yaptırıyorsun. Bu yoldan bu yola ben köprü yaptırdım. Ne? Bu yol halkındı. Bu yol da halkındı. İki yolu birleştiren bir köprü yaptırdın masraf. Bu masrafı devletten alabilirsin ama geçenden para alarak bu ödettirilmez. Devlet kendi yaptırdığından bile alıyor maalesef. Evet. Çek ile alışverişin hükmü nedir? Caizdir. Yani çek bir nevi yazışma, yazışma borç bedeli gibi. Yani bu gerektiğin diye paraya dönüşür diye karşı tarafın eline belge verme mahiyettedir. Bu caizdir biliyorsunuz. Borsada sanalda alım satım yapmak hükmü nedir diyor. Borsanın daha önce ile ilgili bilgi verdik. Borsanın İslami iyileştirmesi kolaydır ama borsayla oynanılıyor. Oynanıldığı sürece borsaya girmek çok doğru bir davranış değildir. Sanalı hiç doğru değildir. Evet. Gelin. bankalardaki altın hesabı kullanılabilir mi? Şöyle diyeyim. Ben bankaya diyelim ki 100 gram altın veriyorum. Banka bunu çalıştırdı. Diyelim ki benim altınım 110 gram oldu. Tamam. 110 gramımı ben isted, istiyorum dediğin zaman banka bunu veriyorsa caiz. Hayır biz sana 110 gram veremeyiz. Bunu paraya çevirip vereceğiz diyorsa caiz değil. Neden? O zaman demek ki bu akıt tamamen sanal. Yani ben artık senden 100 gram altın verdim de senin 100 gram altının bana 110 gram oldu diyorsan ben de altınımı mı istiyorum diyorsan bana altınımı verebilmelisin. Öbür türlü diyorsan benden onu sanal olarak satın aldın bana da yeniden sanal bir akit yapıyorsun demektir. O zaman caiz değil. Tabii kazandıklarının da daha önce söylemiştim finans kurumlarının kazandıklarının %25'ini tasattuk ediniz. Yani Diyelim ki ben 100 gram altın vermiştim, 10 gram kazandı. O 10 gramın 2,5 gramını bir tasaduk edin. Çünkü bulanıklık var. Yani şeylerde finans kurumlarının akitlerinde bulanıklık var. Asya Finans'ta bulanıklık daha çok. Vurguluyorum. Türkiye Finans da onun peşinden gidiyor. Koptu o da biraz. Açık söylüyorum. Biraz daha dikkatli olan Albaraka ile Kuwait, öbürlerine göre biraz daha dikkatli ama tekrar ediyorum bir acı gerçek var. Bizim onları koruduğumuz kadar onlar kendilerini korumuyor. İhtiyacımız da var. Korumamızın sebebi ihtiyacımız. Ama maalesef kendilerini korumuyorlar. Gevşemenin yollarını arıyorlar. Evet. kar karpayı alınabilir ama tekrar ediyorum sen bileziği verdin. Bileziğin kaç gramdı? 30 gramdı. Bu 3 gram kazandı diyor sana. Ben 33 gram altın istiyorum dersen sana verebilmeli. Benim alacağım altın ya. Tamam altın istiyorum. Hayır altın değil ama ben para da istiyorum. Para da olabilir. Şu anda akit yapalım. 33 gramı çevirelim. Bu ikinci bir akittir olur. Ama ben altın istiyorum dediğim zaman benim altınım orada olmalı. Ve bana bunu verebilmeli. Anlaşıldı Gerçek olmalı. Değil işte. De, de. Değil. Sanala çeviriyor. Tamam. Evet. Üzerinde İslami motifler bulunan define, mal hükmünde gayri İslami motifler bulunduğu zaman ganimet hükmünde ise üzerinde resmi bulunan Cumhuriyet altınlarıyla dolu olan bir define bulunduğunda <gülüyor> Sen de haklısın. Ne diyeyim? günün birisinden ne tanrısı diyecekler ben de merak ediyorum günümüzde iki katlı mezarlar vardır karı koca altlı üstlü aynı mezara konulabilir mi yani şöyle diyeyim beden tamamen kemik olduktan sonra buna cevaz veriliyor çok uygun görülmese de ihtiyaç ve darlık olduğunda buna cevaz veriliyor ki İstanbul'da bu ihtiyaç var doğrusu evet Savaş ganimetlerinin imtlerinin beşte dördü Gazi ile arasında paylaştırılır dediğiniz peki şehit ailelerine de verilir mi? Elbette, elbette. Haciz kararı ile yine yedi emine kaldırılan mallara değerinden yüzde 50 ucuza satın almak caiz mi? Şöyle diyeyim yani ilk pazara çıktığında almak daha doğru olandır. İlk pazara çıktığında yüzde 50 değil yani daha üst fiyattan veriliyor. Ama almazsanız siz o zaman almazsanız yani bu insanın ahı var. işte gönüllü arzu etmiyor da almazsanız bu sefer yüzde ellinin de altına yüzde kırklara düşüyor bildiğim kadarıyla. Müşteri çıkmadıkça aşağı düşer. Hacizli mal almak madem İslam'da satışa çıkarılabiliyorsa alınabilmesi de helal demektir. Ama bu insanın Şöyle diyeyim, e, darlığından istifadeye özel çalışmak, bunun için konuşmak, almayın bak fiyat düşsün demek bütün bunlar caiz değildir. E, girerek makul bir fiyattan almak caizdir. Yani ben şu fiyatı olsa alabilirim, üst olursa alamam. E, bunu da insana deme hakkı vardır ama organize olarak düşürmeye çalışmak caiz değildir. Tamam. Bir mala eşyaya satıcı tarafından normal fiyatının 2-3 katı fazla fiyat vermesi doğru mu? Bu fiyat belirleme nasıl yapılmalıdır? Bu fiyat belirleme piyasaya göre yapılmalıdır. Piyasa fiyatı belirler. maliyet fiyatı belirlemez. Yani şu sorunun öbür adını ben daha sorayım. İslam'da kar haddi var mıdır? Kar haddi yüzde yirmi midir? Bazıları öyle söylediği için söyleyeyim. Böyle bir kar haddi var mıdır? Cevap, İslam'da kar haddi yoktur. Tamam bir insan aldığı malı aldığının iki katına satabilir mi? Satabilir. Maliyetinin üç katına satabilir mi? El cevap satabilir. Ancak piyasanın iki katı fiyatına fahiş bir karla sattığı ortaya çıkarsa diyebilir ki alan müşteri bu akit caizdir her halükarda bu malın değeri 10 liraymış sen bana buyurun 20 liraya sattın iade ediyorum diyebilir. Eğer böyle gelirse ve böyleyse gerçekten almıyorum diyemez. Bu sefer devlet müdahale eder, polis müdahale eder, alacaksın der. Almaya onu icbar eder. Bu arada masraf yapılmışsa taşıma onları bile alır. Bunu almak zorundadır. Ancak böyle bir kar haddi yoktur. Neden kar haddi yoktur? Biz iyi niyetle düşünüyoruz. Diyoruz ki %20 kar iyi bir kardır. Bir insan %20 makul bir kardır. İslam'da makulü savunur. Bu çok güzel bir şey. Ama hesap etmediğimiz bir şey var. Büyük rakamlarda %20 kar büyük bir kardır. Yani yüz binlik bir şey satıyorsan bunu sen yüzde on karla satsan on bin lira birden kar ediyorsun. Tamam. Bu fazladır. Belki daha az bile karla bile satabilirsin. Ama geldik. Bir dosya kağıdı. A4. dilekçe yazacağım. Bir kuruşa mal alıyor. Bir kuruş yok. Adam bir virgül iki mi satacak? Beş kuruşla satıyor. Kaç katı karla? Beş katı karla satıyor. E satarsa satsın. Şimdi eğer böyle küçük mallarda çok iyi. Kimse satmaz. Toplu iğne satan olmaz o zaman. Kanca. Veya firket ederler bazı yerde. Nedir? Kancalı iğne. Ne derseniz adına. Ne? Çatal iğne. Çatal iğne ve benzeri. Neden? Bak kaç tane adı çıktı. Şimdi onu kimse satmaz. Küçük malzemeler ve bu cemiyete zarar verir. İslamiyet böyle bir şey koyun. Bir şey daha Tabii. Üreten insanla alıp satan insanın arasında fark var. Ben marulu üretiyorum. Kaç kuruşa mal oluyor? Marul 10 kuruşa mal oluyor. Kaça satıyorum? 1 satıyorum. Kaç katı? 10 katı kar ediyorum. Pekala ben ürettiğim için bunu böyle oluyor. Pekala satın alan insan ne yapacak o zaman? Ben mal ettim 10 kuruşa. Çarşıya getirdim satıyorum 12 kuruşa veya 15 kuruşa. Pekala şey ne olacak O zaman. Satın alıp satan insanlar ne olacak? Ondan, onda, ondan onlardan nakliye eden, nakliye devreye giren. Ben ne yapıyorum? Şile'de mahalle yetiştirdim. Geldim İstanbul'da sattım. Aynı marulu Antalya'da yetiştirip Mersin'de yetiştirip İstanbul'a getiren bende aynı şartlarda mı? Değil. O zaman ne olur çarşıda? Ben marulumu bitirmeden o satamaz bile. Veya ben portakalımı bitirmeden, bel elmamı bitirmeden uzaktan gelen insan satamaz. Onun için peygamber efendim diyor ki çarşıyı kendi haline bırakın. O kendini tayin eder. Elmanın fiyatı birse ben varırım çabuk bitirmek istiyorum. 60 kuruştan satarım. Veya elmama baktım ki oradakılardan daha iyi gördüm. Arkadaş ben bu elmayı daldan elimle topladım diyorum. 125 kuruşa satarım. Ve Cenab-ı Allah ben 25 kuruşa mal etmişim. 125'e satmışım. Böyle bir bana kar ve rızık imkanı bahşetmiş. Çarşı, Çarşıya kendi haline bırakın diyor. Çarşının kendi haline bırakılması iyidir. Çarşıya güçlü tüccarların anlaşarak müdahale etmesi, piyasayla oynamasına devlet izin vermez. Bunun dışında çarşıyı kendi haline bırakır. Hatta Peygamber Efendimiz bir kıtlık yılı biliyorsunuz yarısı yı fiyatlarına nar koyun diyorlar. Yani sabit fiyat koyun insanlar pahalıca satıyor hayır diyor. Fiyatları Cenab-ı Allah tespit eder diyor. Benim tespit etme hakkım yok diyor. Çarşıyı kendi haline bırakın diyor. Doğru olan hem kendi haline bırakmaktır, hem de kendi haline bırakılmasını temin etmektir. çocukla yakla terbiye edilebilir mi? Peygamberlerde veya sahabelerde böyle örnekler var mıdır? Peygamber Efendimizin çocuk dövdüğüne dair hiçbir rivayet yoktur, dövmedi kesimdir. Tamam ama dövün emri vardır. Bu gerçeği unutmayın. Çünkü çocuktan çocuğa fark var. Babadan babaya, anneden anneye de fark var. Bazı insanlar sevecendir, içtendir, şöyledir. Ama insanlar üzerinde otorite kurmayı başarır. Bazı insanlar daha sertleşmek, bazı çocuklar ondan anlar. Ve buna ihtiyaç var. Ebu Bekir radıyallahu anh yumuşak mı yazıştı bir insandır. Ama otoriterdir. Gerektiğinde sertleşmesini bilen bir insandır. İrtidat hareketlerinde, Hazreti Ömer yumuşuyor düşünün. Bunlara bir müddet müsaade edelim sonra sonra hesaplarını görürüz diyor. Şimdilik ses çıkartmayalım. Çünkü her tarafta ayaklanma var. Ebubekir radıyallahu anh ne diyor? Zekat zekattan bizi muaf tutun diyorlar. Bunun üzerine Vallahi Allah Resulüne verilen cılız bir deveyi bile vermeseler. Bir başka rivayette devren organını dahi vermeseler savaşı ilan ederim diyor. Bu zekattır Allah'ın emridir vazgeçmem diyor. Tereddüt etmiyor, yılmıyor, geri adım atmıyor, sarsılmıyor. Bunun gibi bazı insanlar yani çocuk terbiyesinde elbetteki yalvarma, şefkat, güzellik ve ondan önce bir sürü istenildiğinden mahrum etme. Bak böyle yapmazsan bir insan bunu hak ederek alır. Mesuliyeti alıştırma. Ama nokta öyle bir noktaya geldi ki Gerekirse canı yakılmalı ama tekrar ediyorum, İslam'da asla bir insanın yüzüne vurma çocuk da olsa yoktur. Yüze vurma aşağılayıcıdır, hor görücüdür, şahsiyetiyle oynama manası taşır. Çocuk şöyle diyebilmeli, diyelim ki kollarına vurdunuz, diyelim ki işte baldırlarına vurdunuz. Ben yaramazlık yapmıştım, annem veya babam Allah razı olsun bana vururken bile dikkat ediyorlardı. Çocuğun çektiği acı bile gün gelir tatlıya dönüşür. Onun çocuğuna en basit şeylerde suratına tokata patlatanlar bize akıl öğretiyorlar. Peygamber çocuk dövün demiş olamaz. Yani çoğu olarak öyle öğretmesinler. Yani gün gelir babalık şefkati, annelik şefkatiyle çocuk dövülür mü? Dövülür. Ama öfkeye kapılıp da çocuğu rencide edici, yaralayıcı, yüze vurucu şey olmamalı. Öfkemizde bile biz bize hakim olmalıyız. Çocuk bazen inadına. Ben misal vermiştim. Çocuk olan iki hadise anlatıyorum. Zamanında gördüğüm için gözüme geliyorsun. Konuşurken kapının kenarından iki yaşındaki çocuk ablasına başını gösterip çekiyor. Oynamak istiyor. Ondan sonra işte, abla da buradan onun sevimli hareketlerini görüyor. Çocuğun peşinden koşuyor. Yani onu yakalamak için koşuyor. Çocuk da gülerek kaçıyor. Abla daha odadan çıkmadan sağ olsun odalarımızın içi fiskosla dolu. Ne diyorlar o iç içe geçenlere? Zigonlarla dolu. Bilmem neyle dolu. Odada koşacak yer yok. Yavru geçerken onlardan birisine çarpıyor. Üstünde de sürahi var. Sürahi de düşüyor. kırılıyor. Ondan sonra anne çocuğu dövüyor. Baba çocuğu dövüyor. Bu çocuk dövülmez. Bu çocuk bir yapmadı. ...ne neticede çağırırsın yavrum... ...onu da çalışmaya olsa gidersin ...yavrum biraz dikkat edin evin içinde dersin... ...onu da dikkatli cam toplamaya öğretirsin... ...beraber toplayarak edersin... ...bu çocuk da ölmez... ...bu çocuk bunu kasten yapmadı... ...bu çocukluğunun gereğini yaptı... ...kardeşi başını gösterdi kaçtı... ...bu da peşine düştü... ...geçerken çarptı eder gider... ...bu yaşın gereğidir... ...ama bir başka çocuk annesinden bir şey istiyor... ...bu erkek çocuk... ...annesinden bir şey istiyor annesi de almıyor... ...yavrum doğru değil diyor... Bak diğer kardeşler var diyor, onlara ayır. Şöyle böyle çocuk gitme gidiyor bardağı alıyor. Yaptı annesine bardağı şu. Almazsan bırakırım nereden üzerine. Anne yalvarıyor çocuğa ala alacağım mı almayacağım mı? Bilmem ne. anne ikon son da bardağı bırakıyor can diye kırılıyor. Ha bu papara istiyor işte. Hiç e, e, zikzak çizmeyelim. Yani bu bu canı bunun baldırlarını kızartacaksın ya kollarını. Bu, e, bunun yapmanın doğru olmadığını, böyle bir hakkının, çocukların doğruyu bilme hakkı kadar yanlışı bilme hakları da vardır. Bu bir haktır. Aksi çocuğu her istediğini elde etme hırsıyla yetiştirir ve çocuğa iyilik yapılmış olmaz. Tamam Şimdi, nafaka kul hakkı mıdır? Evet, evet. Yani boşandığı halde nefakasını alamayan kadın hakkını helal ederse erkek bu günahtan kurtuldum diyebilir mi? Evet bu duyguyla gerçekten gönülden gelerek helal ederse evet yani bu şeydir. Ama bu bir kul hakkıdır. E, vermezse bundan vebaldar olur. Yoksa bu Allah'ın emri olduğundan hakkını helal etse de günahkar olur mu? Hayır yani kulların affını e, Cenab-ı Allah da af olarak kabul ediyor. Bu biliyorsunuz diyette bile var olduğuna göre burada hayır, hayırlı olur kot kumaşın üretiminde içerdiği maddelerden dolayı kullanılması uygun mudur? Şimdi tabii içerisinde kardeşimiz bazı şeyleri yazmış diye anlıyorum. Gerçekten onlar var mı kotun içerisinde bilemiyoruz. Ama kot kalınlığı sebebiyle hem sürtmesi açısından hem sıkılığı açısından çok sıkı bulunmuyor. Eğer kot giyiliyorsa bu maddeler varsa ayrı bir konu. Zikrettiği maddeler ama bolsa ee, sıhhi açıdan zarar vermiyorsa Kod giymekte sakınca yok Sanal alışveriş yapmanın Sakıncaları nelerdir Bir şey yani alışverişte şu var Bir ihtiyaç Giderilecek Bunun karşısından kar edilecek Bir ihtiyaç giderilmiyorsa sadece sanalsa Alışveriş değil o zaman biz ona alışveriş Adını takıyoruz ee, Böyle bir sıkıntısı var yani onun Evet Murabahayı usulüyle alışveriş yapılma yapılması ne? Murabahayı inşallah gelecek derse anlatacağız zaten. Murabahayı yani murabaha neye kaç türlü murabaha vardır ve onunla ilgili soruları inşallah gelecek derse paylaşalım.